Ağzı belli Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi ya Seyyid al-Awlin ve Ve ila Jami'ü Vüayi ve Ve ila Evet bir esmal listesi vardı elimizde. Resulullah Efendimizden rivayete göre. İki esma listesi gelmiş diye rivayet edilmiş. Bu hadisi, bu esma listesini rivayet eden bir tanesi Tirmizi'dir. Bir tanesi de İbn Mace olması lazım. Her birinin rivayet ettiği bir liste vardır. Buhari de rivayet ediyor ama listeyi rivayet etmiyor. Çünkü liste yok aslında. Resulullah Efendimiz sadece Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer buyurdu. Ama listeyi vermedi. Niye vermedi? Mutlaka bir hikmeti vardır. Eğer verseydi rivayet edilen liste bir olurdu. Aynı olurdu. Listeyi onlar kendileri hazırladılar. İkisinin listesi birbirine uymuyor. 26 tane fark var. Birinde olan ötekinde yok, ötekinde olan ötekinde yok. Böyle. Bunun da bir sebebi vardır. Fiilden isim türetilmiş, fiilden Mesela ne buyuruyor da ayet-i kerimede? ''Hu ve yuhyi ve yumit'' ''O diriltir ve öldürür.'' Bu fiildi. Ama bu fiilden bu iki ismi türettiler. Öldürür ve diriltir. Bu, bunu isim olarak Allah'a verdiler. ''O yuhyidir, o Yümittir dediler. Mesela listede bu her iki mi var. Ama mesela ayet devam ediyor. Bir ayette hem fiil hem isim vardır. Ve whoa hayun la yamut. O diridir, ölümsüzdür. Ve whoa hay Allah'ın ismi oldu, la yamut ölümsüzdür. Bu Allah'ın ismidir. Ama yuhyu ve yemit fiildi. Çünkü öldürmesi için diriltmesi için varlığın olması gerekir. Onun için bu onun zatına isim olmaz. Bu onun fiilidir. Evet 26 tane isim farkı vardı. Sırası geldi şey isimleri anlattıkça da bunu anlatacağız inşallah. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın 99 tane ismi vardır. Allah'ın kendisine isim olarak verdiği isimleri vardır. Eğer fiil olarak verirsek, o zaman binlerce isim çıkar. Bütün fiilleri isim olarak kullanırsak, binlerce isim çıkar. O fiiller, Allah'ın fiilleri, yani Allah'ın diriltmesi ve öldürmesi gibi. Ef'ali husnadır. Esma-ül husna değil, ef'alül husnadır. Allah'ın güzel işleri, efalidir. Ama esma olunca, o Allah'ın direkt zatıyla bağlantılı olur. Aradaki fark nedir? Esma ile efal ar arasındaki, fiil arasındaki fark nedir? Fiil azalır ve çoğalır. Gerektiğinde hatta ortadan kalkar. Mesela Allah, kıyamet gününü anlatırken, Evet, her şey yok olucudur. Baki olan Rabbinin vacidir dedi. Her şeyi öldürmüş ve yok etmiş. O anda Allah'ın yuhyi ve yümit ismi bitmiştir. Eğer bu isim olsa bitmiştir. Haşa böyle olur mu? Olmaz. Yuhyi ve yümit o zaman Allah'a isim olmaz. Ne olur? Fiil olur. Ama isimde değişiklik olmaz. Artmaz ve eksilmez. O Allah'ın zatından mevcut. Onun herhangi bir varlığa ihtiyaç duymaması gerekir. O ismin varlığa ihtiyaç duymaması gerekir. Yani zatında bizatihi olması gerekir. İsim Allah'ın zatında bizatihi olan fiil ise Allah'ın işidir. Duruma göre eksilir, artar, değişir. Ama isimde artma, eksilme, değişme olmaz. Bu kadar önemli bir meseledir. Evet. Yaptığımız yeni listede 26 tane farklı isim vardır. Evet, Esmaul Husna Allah'ın kendisini isimlendirmesiyle. Evet, onlar Allah'a isim, diğeri Allah'ın evet, fiili ef'alidir. Ef'alül Husna. Belki gerekirse daha sonra Ef'alül Husna'yı da hep beraber anlamaya çalışacağız. Resulullah Efendimiz bunu neden beyan etmedi, ya da Allah Kur'an'da bunu neden hepsini birden beyan etmedi? Arayın bul. Öyle bedava yok. Zaten Kur'an sıkıştırılmış metindir. Eğer açılsa, anlaşılacak kadar açılsa, yani tefekkür etmek sizin açılsa, en az bincil kitap olması gerekir insanın gücü de buna yetmez. Evet. Onun için o esmayı arayacağız, bulacağız, üzerinde tefekkür edeceğiz. Öyle yapılmayınca ne yaptık? Biz öyle yaptık. Hep beraber Rabbimizi esmasıyla, esmasından tanımaya çalışacağız çünkü. Eğer Allah'ın esmasını anlamazsak, Esma-ül Hüsna'yı anlamazsak Allah'ı tanımış olmuyoruz. Mesela insan deyince aklımıza kendimiz geliyoruz, bizim gibi olanlar aklımıza gelir. Ya da mesela su deyince aklımıza su gelir. Allah deyince aklımıza ne gelir, neyin gelmesi lazım? Allah'ı esmasından bilmiyor, tanımıyorsak o zaman biz kendi kendimize Allah'ı hayal etmiş oluruz. O Allah değildir. O senin hayal ettiğin putun olur. Mesele bu kadar önemli, bu kadar ciddidir yani. Bununla beraber Kur'an, Esma'nın tefsiridir. Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor. Dolayısıyla zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği insanı tanıtıyor. Hazreti insani tanıtıyor. Eğer Esma'yı bilmezsek Kur'an'ı anlamış olmuyoruz, Kur'an'ı bilmiyorsak Esma'yı anlamış olmuyoruz. Evet, Allah deyince Allah'ı nasıl hatırlamamız gerekir? Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Allah'ın zatı üzerinde tefekkür etmeyin. Neden? Çünkü akıl oraya ulaşamaz. Yaratılmış bir mahluk, kendi yaratanını anlayamaz. Akıl Allah'ı ihata edemez. Bir şeye bakarken, eğer gözün onu kaplamasa, ihata etmese, yani gözlerinin sınırı dahilinde olmasa, onu göremezsin. Aynı şekilde anlayabilmen için de, aklın onu ihata etmesi lazım. Akıl onu kaplamadıysa, onu anlayamaz. Yaratılmış akıl Allah'ı nasıl hata eder? O zaman Allah'ı nereden anlıyoruz? Nasıl anlamamız gerekir? Allah deyince Allah'ı nasıl hatırlamamız gerekir? Allah'ın el-esmaül Hüsnasından hatırlamamız gerekir, tanımamız gerekir. Esmaul Hüsnayı bilmeden de kendi kendimize bir şeyi hayal ederiz, hayal etmiş oluruz. Evet, ne buyuruyor diye, en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse o isimlerle, o güzel isimlerle Allah'ı davet edin. Allah'a dua edin, Allah'ı davet edin. Allah'ı esmasıyla, esmasından davet edebilmemiz için esmayı önce bilmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Sonra o esma üzerinde tefekkür edip, O'na iman etmemiz lazım. O esma bilgisinin bizde imana dönüşmesi lazım. Sonra ahlaka dönüşür, imana dönüşünce, sonra amele dönüşür. Yoksa, yoksa kendi kendimizi kandırmış oluruz. Yarın kıyamet günü dese ki, ya Rabbi ben seni böyle biliyordum. Allah demez mi? Ben sana kendimi tanıtmadım. Mi? Esma farklı, efal farklıdır. Allah'ın zatına, esmasına hamd edilir ama efaline şükredilir. Efal fiil demektir, iş demektir. Efal şükrü gerektirir. Şükür de cinsinden olmalıdır. Nasıl mesela? Allah sana bir ikramda bulunsa da bulunmasa da Allah hamde layıktır. Zatıyla, esmasıyla, sıfatlarıyla hamde layıktır. Allah'a hamd etmen lazım. Ama şükür nimete karşılıktır. Allah bir işi yarattığında, yaptığında, sana bir ikramda bulunduğunda evet, onu efaliyle, fiiliyle sana ikram etti. Bu durumda senin ne yapman lazım? Buna şükretmen lazım. Onun için Ef'al ayrı, Esma ayrıdır. Birbirinden farklıdır. Üç sohbette Esma'yı takdim etmeye çalıştık. Neden Esma'yı öğrenmemiz gerekir? Öğrenince neyi kazanacağız? Öğrenmezsek neyi kaybederiz? Onu izah etmeye çalıştık. Yeri sırası geldikçe evet, izah etmeye de. Devam edeceğiz inşallah. Çünkü ne kadar anlarsak o kadar kıymetini, değerini, gerekliliğini anlarız, biliriz. Mutlaka esmayı anlamaya çalışmamızdan bir gayemiz, bir derdimiz vardır. Gaye değişmektir. Gaye büyümektir. Allah'ın esmasının isimlerinin üzerimizde tecelli etmesidir. Hazreti insan olmamızdır. Gaye budur. Eğer biri dese ki ben bu halimden razıyım. Bu halim bana yeterlidir. Bilgim de bana yeterlidir. Allah'a yakınlığım da bana yeterlidir. Allah'ın esmasının üzerimde tecelli etmesi de benim için yeterlidir diyorsa onun buraya gelmesine gerek olmaz. Bizi dinlemesine gerek olmaz. Gerek yoktur yani. Ama biri diyorsa ki, ben harımdan razı değilim. Ben Allah'a daha da yakın olmak istiyorum. Ben Hazreti İnsan olmak istiyorum. Allah kemaliyle, kamil manada beni sevsin istiyorum. Ben Rabbimi Bilmek, tanımak istiyorum. Anlamak istiyorum. Benim anlayışım yeterli değildir. Diyorsa evet, o zaman istifade edebilir, alabilir. Yoksa peşinen kendisini kapatmış olur. Allah alimdir. Allah esmasını seviyor. Elbette ki alimi seviyor. Neyin alimini? Kendisinin alimini, kendini tanıyanı, kendisini bileni. Allah alimi tarif ederken, Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar buyurdu. Kimin Allah'a karşı ne kadar haşyeti varsa, o o kadar alimdir. Alim, bilgi yüklenmek değil. Kul Allah'ı tanıdıkça, onu anladıkça, Allah'tan haşyet duyar, ilmi artar. Sadece zahiri olarak ilmi değil, hikmeti artar. Hikmetin artabilmesi için mutlaka onun Allah'ı tanıması gerekir. Tanıdığı kadarıyla onun hikmeti vardır. Ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Allah hikmeti dilediğine verir. Allah hikmeti dileyene verir. O zaman hikmeti dilemek lazımmış, istemek lazımmış, Allah'ı tanımayı istemek lazımmış. Allah kime hikmet vermişse ona pek çok hayır vermiştir. Allah bir kuru için ona pek çok hayır verilmiştir dediyse, onun kazanamadığı ne vardır acaba? Evet, Hikmet Allah'ı anlamak demektir. Allah'ın muradını anlamak demektir. Allah ayetlerinde bir şeyi buyurduğunda Allah ne dedi onu anladı zahiri olarak. Bir de Allah ne demek istedi. Allah'ın ne demek istediğini anladıysa o hikmet sahibidir. Ayetin hikmetini de anlamıştır. Bütün varlık, bütün kainat Allah'ın ayetleridir. Allah öyle buyurdu. Kainatta her ne varsa hepsi bir ayet. Bu durumda her şeyi okumak lazımmış. Allah'ın ayetlerini okumak lazımmış. Eğer onu Allah'ın ayeti olarak okursa, mesela bir insanı Allah'ın ayeti olarak, kitabı olarak okursa, ona bakışı nasıl olur? Allah onu ona göre tanıtır. Yoksa etten kemikten bir varlık olarak görür, evet, bu görüş, görüş değildir. Bu onu görmek değildir. Evet. Gaye anlamaktır. Allah'ın ilk emri okudur onun için. Oku derken neyi oku dedi? Rabbinin adıyla, seni yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Yani Allah'ın esmasıyla, esma-ül ile onu oku dedi. Ya okuruz, anlarız, tanırız, biliriz, alim oluruz. Ya da kendimizi karanlığa gömeriz. Cahil oluruz. Mesela Allah insanı anlatırken, ona yüklediği emaneti anlatırken buyurdu ki, biz emaneti göklere, yere, dağlara yükledik. Onlar emaneti yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklenmekten çekinmedi. Çünkü o zelum ve cehuriydi. Evet. Onun için emaneti yüklenmekten çekinmedi. Emaneti yüklendi. Bu emanet Allah'ın kuluna nefettiği ruhtur. Ruh Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlıktır. Bütün esma O'nda mevcuttur. Resulullah Efendimiz buyurdu, doğan her çocuk kimden doğarsa doğsun. Anası babası ister Yahudi, ister Hristiyan, ister putperest olsun, ister mümin olsun. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani çocuk Müslüman olarak doğmuştur. Sonra anası babası ona yani Hristiyanlığı, Yahudiliği, putperestliği tavsiye eder. Oraya doğru çekmeye çalışır. o zaman aslında kötü insan yokmuş. Her doğan insan Müslüman olarak doğuyormuş, sonra kirleniyormuş. Sonra Hristiyan, Yahudi kötü oluyormuş. Bu kadar yeryüzündeki insan vardır. Neden bu kadar kötülük çoktur? Kötülük bizatihi aslında Evet, varlık itibariyle yoktur. Küfür diye bir şey yok. İman vardır, imanın nuru vardır. İman nuru sönünce karanlık olur, küfür olur. Yani kötülük, karanlık, küfür, zulmet bizatihi yoktur. Ama Allah'ın esmasının tecelli etmediği yerde karanlık vardır. Eğer Allah'ın kullarında Rahim ismi, Rahman ismi, Tecelli etmese, kalmazsa, insanlar onu örterse ne olur? Zulüm olur. Alim ismi tecelli etmese ne olur? Cehalet olur. Kerim ismi tecelli etmese ne olur? İnsanlar cimri olur. Birbirine ikram etmez. İyilik kalmaz, ikram kalmaz. Güzellik kalmaz. Demek ki çirkinlik, kötülük Allah'ın isimlerinin olmayışındadır. Demek ki insanlık evet, Rabbini kaybetmiştir. Rabbinin kendisine tecelli ettiği esmasını kaybetmiştir. O zaman önce öğrenmesi lazım. Allah adına okuması lazım. Kendisini yaratan, kendisine kendisinden ruhunu nefrettiği evet, Rabbini tanıması lazım. El Esmaül hüsnadan kendisini tanıması lazım, kendi kendisini. Anlarsa tanırsa ne olur? Sever. Rabbini sever, Rabbini tanır, kendisini sever, kendini tanır. <gülüyor> evet. İnsan emaneti yüklendi, zelum ve cehur idi. Buyurmuştu. Kap karanlık bir zulmet bu cehalettir. Aynı zamanda cehul, kap karanlık bir cehalet. İkisi aynı kapıya çıkar. Hem bilmiyor, hem karanlıkta kalmış. Evet, ayetleri tefsir ederken farklı farklı şekilde izah edebilirim. Konuşan Allah'tır çünkü. Allah öyle buyurmuş. Bir ayete bin manayı birden sığdırır o. Onun için hiç kimse ben Kur'an'ı tefsir ettim ya da anladım diyemez. Anlayabildiğim kadar anladım der. Kabım kadar onu aldım der. Sonsuz bir deryadan aldım der. İçtim der yani. Emanet Allah'ın nefettiği ruhtur. Zelum ve cehul de eğer biri o emanetin hakkını vermezse, onu unutursa, emaneti yok sayarsa, emanetin hakkını vermezse zelum ve cehul olur. Hem kapkara cahil olur hem de karanlıkta kalır. Ayetin manalarından bir tanesi de buydu. Eğer esmayı anlarsak, Allah'ın bütün varlığı, esmasının nurundan, içimlerinin nurundan yarattığını anlarız, biliriz. Bütün varlığa bakarken, tevhid ile bakarız. Tevhid. Allah bir perdeyi aralarsa, görürüz ki, bütün varlık, Evet, Allah'ın isimlerinin nurundan ibaretmiş. Allah her birine varlık vermiş ve her biri kendine göre, kendisinden, evet, aynı zamanda Rabbine karşı sorumludur. Bu bakış tevhidi bakıştır, doğru bakıştır. İlmi arttıkça, Allah'ın esması hakkında ilmi arttıkça tevhidi artar. Yani la ilahe illallah demesi artar. Görür ki her şey Allah'ın kudretinde ve her şey Allah'ın hükmü altındadır. Her şeyi o bir olan, tek olan Allah yapıyor. Varlığa varlık da vermiştir, irade de vermiştir, tercih hakkı da vermiştir. Bununla beraber o yine Allah'ın hükmü altındadır. O zaman gerçek manada La ilahe illallah diyebilir. Yani bir kurun ilmi arttıkça, Allah'ı bildikçe, tanıdıkça, anladıkça tevhidi artar. Zahiri olarak da biri eğer tevhide davet ediyorsa, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet ediyorsa aynı zamanda o İlme de davet ediyor, bilmeye, anlamaya da davet etmiş oluyor. Evet, ona sonuna kadar destek veriyoruz. Eğer biri tefrikaya davet ediyorsa, ayrılığa davet ediyorsa, tevhidi, birliği bozmaya çalışıyorsa, o kim olursa olsun. Onlar kimler olursa olsun. Evet, kesinlikle reddediyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İsterse havada uçsunlar. Fark etmiyorum. Çünkü tefrika tevhidin zıttıdır, tersidir. Tevhid imandır. Tefrika da ayrılık da küfürdür. Tevhid aynı zamanda parçayı bütünün içinde görmek demektir. Parçayı bütünün içinde görmek eğer parçayı parçalayıp bir kenara koyarsan onu anlaman mümkün değildir. O parçanın bütün içinde bir vazifesi vardır. Bu vazifeyi ona Allah vermiştir. Bütün varlık insana hizmet için yaratılmış kainat. İnsanın da orada bir vazifesi vardır. İnsan hem Allah'a karşı sorumluydur hem kendisine karşı sorumludur hem ailesine karşı sorumludur hem insanlığa karşı sorumludur bununla beraber bütün varlığa karşı insan sorumludur o bütün içinde onun bir vazifesi var her varlığa karşı sorumluluğu vardır böyle görüp böyle anlayıp böyle muamele etmek gerekiyor yoksa onu Allah'tan ayırdıysa onu varlıktan ayırdıysa, insanların içinden ayırdıysa, ona bağımsızmış gibi bir muamele yaptıysa, evet, şirk koştuk şirke düştü. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder, Allah kullarını da bu tesbih'e, bu hamde davet eder. Birbirimizi Allah'a hamd etmeye, Allah'ı tesbih etmeye davet etmemiz lazım. Ama Allah deyince, Allah'ı hatırlamak lazım. Esmaül Hüsna'sıyla tanıdığımız Rabbimizi hatırlamamız lazım. Onun için Esma'yı öğreniyoruz. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu, Allah'ın birleştirilmesini, emrettiğini birleştirin. Eğer, Allah'ın birleştirmesini, emrettiğini birleştirmezsek, o zaman tefrika yapmış oluruz. Her şeyi birbirine bağlamak gerekiyor. Ayırmadan. İnsana bakınca, onu hemen evet, Allah'a bağlaman gerekiyor. Bu Allah'ın kulüdür. Bu Allah'a karşı sorumludur. Allah'ın bu kul üzerinde bir muradi var. Hangi varlığa bakarsan bak, mutlaka onu birleştirmen gerekir. Yani parçayı, bütünü birleştirmen gerekir. Parçayı bütünün üzerinde görmen lazım. Yoksa Allah'ı anlamak mümkün değil. Her şey böyle parça parça görünür, darmadağın görünür. Birine bakarsın başka bir şey aklına gelir. Öteki meseleye bakarsın başka bir şey aklına gelir. Sonra Allah bunu niye böyle yaptı dersin? Çünkü anlamamışsın. O bütün içinde Allah neyi yapmışsa o doğrudur. Bütünü görürsek, nerede Allah nasıl bir muamelede bulunmuşsa, nasıl yapıyorsa ne dersin? Bu böyle olmazsa olmaz dersin. Mesela, Allah'ın isimlerinin bir tanesi de Allah'ın müntakim ismidir. Müntakim. Müntakim, Hak edene, hak ettiği cezayı veren demektir. Hak edene, hak ettiği cezayı vermek. Yoksa haşa böyle insan gibi, insanların muamelesi gibi işte ona zulmetmiş, o da ondan intikamını aldı değil. Muntekim bu demek değildir. Allah rahman ve rahimdir. Rahmetle muamele eder. Muntekim ismi de rahmetin içindedir. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki, şurada iki kişi birinin gücü birine yetiyor diye, gücü yeten kalkıp birine zulmetse, onu dövse, ona hakaret etse, onu küçümsese, Allah'ın rahmet tecillisini gereği her birimiz deriz ki, bu adam yanlış yapmıştır. Oradan da biri ondan daha güçlü biri kalkıp, ona iki tokat alsa ne deriz? Eline sağlık deriz. Eline sağlık diyeceğiz değil mi öyle? Sen yanlış yaptın der miyiz? Demeyiz. Eline sağlık deriz. Güzel oldu. Evet. Allah'ın müntakim ismi böyledir. Ama biri sıkıntı yaşayınca bizim anlamadığımız şeyler vardır. Bu niye böyle diye itiraz ederiz. Parçayı gördüğümüz içindir. Ama bir de o bütünün içinde, sadece dünya hayatı için değil, ebedi hayatla beraber işi görünce, Allah onun ebedi hayatının hesabını nasıl yapmış? Cennete göndermek için ona nasıl bir muamelede bulunuyor? Bir de bunu görünce, söyleyeceğimiz tek kelime vardır. Sen Rahman ve Rahim'sin Yarabı. Sen eğer Kur'unu cennete göndermezsen, Cenneti O'na ikram etmezsen, O'nu cehennemden korumazsan, O kendini koruyamaz dersin. Yani ne yaparsa yapsın, Allah kendini tanıtırken ne buyurdu? Allah rahmeti zatına yazdı. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyurdu. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Her şey Allah'ın rahmetinin içindedir. Allah'ı tanıyacaksak böyle tanımamız gerekir. Bugün Allah'ın Allah ismini anlamaya çalışacaksa hep beraber, isim olarak sadece Allah'ın ismi Allah'tır. Allah sadece Allah'a isimdir, Allah'ın ismidir. Diğer bütün esma-ül hüsna Allah'ın sıfatlarıdır. Yani Allah ismini vasfeder, Allah ismini anlatır, diğer isimler. Ama Allah isminin de bir manası vardır. O zaman Allah deyince önce Allah isminin manasını anlamak gerekiyor. Allah deyince neyi hatırlamamız gerekir? Onu anlamak gerekiyor. Sonra diğer bütün esma Allah ismini anlatır, tarif eder, vasfeder. Bütün isimlerin hepsi o esma-ül hepsi Allah ismine gider. Allah ismini anlatır yani. Allah ismi Kur'an'da 2600 97 sefer geçer Bir de Allah ismine işaret eden Zamirler vardır Yaklaşık 6000 6000 küsur Unutmamak için Ayetler sayısınca demek doğrudur Kaç tane ayet varsa Mesela ayetleri de Unutmamamız için ne dediler 6 bin 6666 ayet dediler Halbuki böyle değildir Kur'an'daki ayetleri sayın öyle değildir 6.236 ayet vardır Kur'an'da. Elimizdeki Kur'an'daki ayetleri sayalım, o kadardır. 6.236 ayet. O rakam unutmamamız için öyle söylendi. Evet, Allah'ın isimleri de öyledir. Allah ismi sadece. Bir de Allah ismine işaret eden zamirlerle beraber ayetler sayısıncadır. Yani Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor. Allah ismini tanıtıyor Arapçada bir kural vardı Arapça dilinin dil bilgisini yazanlar Aynı zamanda Bu kuralı olduğu gibi yazmışlardır Mesela Arapçadaki bütün kelimeler Üç harften ibarettir Özü, temeli üç harftır Diğer harflere zayid harfler Sonradan ilave edilen harfler denir O 3 harfi harflerin yerini değiştirerek de her biri hangi manaya geliyorsa toptan kullanılan kelimeler olarak harflerin yeri değiştirildiğinde o manaları hepsini yan yana koyar. Hepsinin işaret ettiği bir mana vardır. O kelimenin asıl manası, öz manası odur. Bu o onun değişmez manasıdır. Allah ismini önce kelime olarak anlıyoruz. Anlamaya çalışacağız. Üç harften meydana geliyor. Elif, Lam, He. Evet. Allah. Lam iki sefer geliyor. Yani harf olarak yan yana koyduğumuzda evet ne diyeceğiz? Elehe Ehele Leheve hevele vele he, vehale he aynı zamanda vele yele ele yani bu üç harfle o sessiz harfleri vav ye elif harflerini kullanıyoruz zait harfler bunlardır zaten ilave edilip kelime türetilen harflerdir bunlar Allah ismini bu şekilde anladığımızda her bir kelimenin manası nedir? Önce onu anlatalım. Evet. Elehe, ilah. Bu kelimenin manası sevilen demektir. Sevilen, kendisine avd ilah. İsterse mesela herhangi bir şeyi sevdiğimizde onu ilah gibi sevdikse o ilahımız oluyor. Kelimenin manası bu çünkü sevilen, abdolunan, kendisinden hayır ubulan, aynı zamanda azamet sahibi demek. Büyük, azim, azamet sahibi. Elehe. Ehele, insanın ehli, ev halkı. Yani en yakınları, en sevdikleri manasındadır. En yakın ve sevilen. Lehe ve leh, arzu edilen şey demek. İnsana zevk ve sefa veren verilen veren şey demek. Bir şey insana zevk veriyorsa, sefa veriyorsa oyun gibi mesela. Mesela oyna da leh denir. Zevk veriyorsa, gönlüne Evet, hüzür veriyorsa, safa veriyorsa, o arzu ediliyorsa, evet. Ona da leheve denir. Allah isminin harflerin yerinin değiştirilerek aldığı manalardır bunlar. Evet. Hevele insanda sevgi ve hayranlık uyandıran şey demek. Sevgi ve hayranlık uyandıran şey aynı zamanda haşyet duyulan şey Ve hele olağanüstü demek insana çığlık attıran şey demek insanı heyecanlandıran şey demek hatta o kadar heyecanlandıran ki korkutan da korkutan manasına da gelir. Görmediği için, bilmediği için aynı zamanda korku duyulan şey de demek. Hayale <gülüyor> insanın içini ürperten güzellik. Ole <gülüyor> Sevdiğini kaybettiği için aklı başından giden demek. Sevdiğini kaybettiği için aklı başından giden demek. Bu Allah kelimesinin harflerinin yerini değiştirilerek aldığı manalardır. Hangisine bakarsak bakalım hepsi sevilen demek. İstenen demek. Arzu edilen demek. Hayranlık uyandıran demek. Haşyet, duyulan demek. Anlaşılması imkansız, oragan üstü demek. İnsanı heyecanlandıran, sevdiğini kaybettiği için aklı başından giden, insanın içini ürperten güzellik. Tek kelimeyle Allah aşk demek. Allah ismi aşk demek. Muhabbet demek. Sevmek demek. O zaman, Allah deyince neyi hatırlamamız gerekir? Allah ismini zikredince sevmek, sevgi, aşk, muhabbet, başka bir şey yok çünkü. Allah'ın diğer bütün esması bu esmaya gelir, bu isme gelir. Hepsi Allah ismini izah eder. Bu seven, sevilen, istenen, Zatın özellikleridir. Allah'ın zat isminin özellikleridir. Rahman, Rahim, Kerim hepsi ama önce Allah'ın bu ismini hatırlamamız gerekir. Seve. Allah sever. Sevdiği için yaratmıştır. Allah'ın Allah ismi, sevgi ismi yani muhabbet ismi bütün isimleri içine alır, kapsar. Bütün isimler bu ismin hükmündedir. Yani bu ismin emri altındadır. Hükmü altındadır. Allah'ın kuruna olan muamelesi ne olursa olsun mutlaka sevgisinden kaynaklanıyor. Sevgi kaynaklıdır yani. Allah Rahmandır diyoruz. Allah kendini, zatını Rahman ve Rahim olarak vasfetti. O Rahmandır dedi. İster Allah deyin, ister Rahman deyin, fark etmez dedi. El Esmaul Husna Allah'ındır dedi. En güzel isimler Allah'ındır dedi. Ama Rahman ismi aynı zamanda Allah'ın, Allah isminin içine dahildir. Allah isminin hükmündedir yani. Sevmek rahmetin üzerindedir yani. Sevdiği için rahmet ediyor rahmet ettiği için seviyor diyemiyoruz. Onun için bütün isimler Allah'ın ismine dahildir. Allah, Allah isminin hükmüne dahildir. Hükmü altındadır. Allah seviyor, evet, merhamet ediyor. Allah seviyor, ikram ediyor. Allah seviyor, affediyor. Allah seviyor, örtüyor. Setrediyor. Hatasını yüzüne vurmuyor. Allah örtüyor, müntakimdir. Ceza veriyor. Sevdiği için ceza veriyor. Yani hak ettiğine karşılık evet, iki tokat ona atıldığında örnek verdim biraz önce. O kendine gelir, zulmetmenin kötü olduğunu anlar, yanlış olduğunu anlar. O halinden döner, tövbe eder. Ona ceza olsun diye değil. Aynı şekilde mesela İslam'da kısas vardır. Buyurdu ki ayet-i kerimede Kısas da sizin için hayat vardır. Kısas demek birini öldürürse biri o öldürdüğüne karşılık onun öldürülmesidir. Yani ona ölüm cezası verilip eğer onun varisleri, yakınları onu affetmezse aynı cezayla cezalandırılmasıdır. Ama Allah buyurdu ki kısasla sizin için hayat vardır. Ölüm olan bir yerde, yerde evet, Allah ona hayat dedi. Nasıl hayat vardır? Biri birini öldürdüyse, o da eğer kısas ona uygulanırsa, önce herkes anlar ki birini öldürürse bunun cezası ölümdür. Öldürürken kır sefer düşünür. Birini öldürmek demek kendini öldürmek demektir. Kendini öldürmeyi göze alırsa birini öldürebilir. İşte kısas da hayat. Bütün insanlar için selamet yetmedi. Birini öldürdü, ceza olarak o da ona kısas uygulandıysa, ahirette o öldürme cezası ona sorulmaz. Onun karşılığında o da öldürüldü çünkü. Ahirette dirildi. Burada öldü ama yoksa ebediyen cehenneme giderdi. Bir mümin bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi cehennem. Allah ona lanet etmiştir dedi. Ama ona kısar cezası uygulanırsa, evet bu durumda o katil cezası, ahiretteki katil cezası ondan düşer. Ahirette yine diri kaldı. ile baş başa kalmış oldu. Evet, Allah'ın bütün isimlerinde böyledir. Bütün emirlerinde, bütün hükümlerinde bu böyledir. Allah seviyor. Bütün isimler Allah'ın o sevme isminden tecelli ediyor. Birinci derecede Allah'ın Rahman ve Rahim ismi var. Zaten sırasıyla anlamaya çalışırken hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah deyince bizi seven, sevgimize layık olan, sevilmeye layık olan Rabbimizi hatırlamamız lazım. Mesela şimdiye kadar anlatırken Allah'ı nasıl düşüneceğiz? Nasıl tefekkür edeceğiz?" diyen kardeşlerimize evet, ne diyorduk? Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım diye düşünün, tefekkür edin demiştik. Rabb'i bizi anladıkça, tanıdıkça bizi yaratan Rabbimizin huzurunda daha güzel duracağız inşallah. Yani kısasta hayat vardır derken, sadece yaşayanlar için değil, o ölene de, o cinayeti işleyene için de hayatı vardır. Onu söylemeye çalıştık. Allah ayet-i kerimede insanı en güzel surette, en güzel kuvamda yarattık, en güzel surette yarattık buyurdu. Sonra onu esveli safirine, en aşağıya indirdik dedi. Bu ayeti farklı farklı anlatmaya çalışmıştık. En güzel surette yarattık demek, fıtrat itibariyle Allah'ın kendisinden nefh o ruhla o en güzel surete büründü zaten. Allah'a halife olacak, yani yeryüzünde Allah'a halife olacak kuvamda olmuş oldu. Sonra onu esfel isafiline en aşağıya indirdik. Allah'ın bütün isimlerini üzerinde taşıyorken en aşağıya indirdik demek o zaman hangi manaya gelir? O isimleri ondan soyduk manasına gelir. Sümme redednahu esfele Sonra onu esfele safirine tard ettik. Reddettik. En aşağıya. En güzel suretten en aşağıya ne demek? O sureti ondan aldık. Aldık ama onu onun yoluna dizdik. En aşağıya. O en güzel sureti arabilmesi için onun yukarı çıkması gerekir. Mesela bir çocuk dokdoğunda bütün Allah'ın isimlerini almaya hazırdır. Ama bunu onun kazanması lazım. Allah'a yürümesi lazım yani. Esma ul Hüsnan'ın talimini yapması lazım alem Adem'e esmaları كلها bütün isimleri Allah Adem'e talim ettirdi ve meleklere ona secde edin dedi. Ne zaman ki meleklerin secde ettiği varlık haline geldiğinde o da esmayı talim etmiş oldu. Ama Adem'e Allah talim ettirdi. Peki insana kim talim edecek? Anası babası. Talim edebildiği kadarıyla esmayı ona talim ettirir. Asıl talim eden kimdir? Asıl talim eden Resulullah Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Asıl esmayı talim ettiren peygamberlerdir. Evet. Allah'ın nebileridir. Allah'ın resulleridir. Sonra kıyamete kadar peygamber varisleri bu esmanın talimini yaptırmaya devam eder. Ne zamana kadar? O kamil insan, hazreti insan orana kadar. Allah'ın esma-ül hüsnası onun üzerinde tecelli edene kadar. Yani evet. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı evet. resul Efendimizden sonra. Bize Resulullah Efendimizi anlat deyince ne buyurmuştu? O da tıpkı sizin gibi bir insandı. Tıpkı sizin gibi bir beşerdi. Ama Allah'ın bütün isimleri evet en kamil şekilde üzerinde tecelli etmişti. Hazreti insan Evet, zahiri olarak bir beşer ama Allah'ın bütün güzel isimleri onun üzerinde kamil manada tecelli etmiş. Bu bir talimi gerektirir. Adem'e talim ettirmezsen o, o esmayı almaz, alamaz. Kulun Allah'a yakınlığı, Allah'a dostluğu neyle ölçülür? Onun üzerindeki Esma ile ölçülür. Ne kadar Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli etmişse o o kadar Allah'a yakındır, o kadar Allah'a sevgilidir. Çünkü Allah kulü üzerinde kendi esmasını sever, kendini sever. Allah'ın esmasını evet, kazandığı kadarıyla sevgili olur. O ismi kaybettiği kadarıyla da Allah'tan uzaklaşır, Allah'ın sevgisinden uzaklaşır. Bir kulda Allah'ın esması tecelli ederse ne olur? Hazreti insan olur, Resulullah Efendimiz'e benzemiş olur. O sizin için en güzel örnekti derken, işin sonunda bunu anlamak gerekiyor. Onun gibi yapmaya çalışıyorsun, Resulullah Efendimiz gibi iman etmeye, Allah'a teslim olmaya, Allah'a itaat etmeye çalışırsın. Sonuçta kazandığı nedir? Allah'ın ismi. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını kazanırsın. Yani ne buyurdu Resul Efendimiz? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Din güzel ahlaktır buyurdu. Güzel ahlak esma Hüsna'nın tecellisi demektir. Onun üzerinde Allah'ın isminin görünmesi demektir. Evet. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, Gündüz oruçlu sevabı alır dedi. Niye? Allah'ın sevgisine mazhar olmuş çünkü. Allah onu seviyor. Onun her halini ibadet kabul ediyor. Niye? Zaten her hali ibadettir de ondan. Çünkü o Allah ile bakıyor. O Allah ile dirilmiş. Allah ile işit diyor. Eğer insanın bilgisi doğru olmazsa düşüncesi Fikri de doğru olmaz. Dolayısıyla imani de doğru olmaz. Dolayısıyla ameli de doğru olmaz. O zaman önce doğru bilgi sahibi olmak lazım. Doğru anlamak lazım yani. Anlaşılması gereken nedir? Anlaşılması gereken Allah'tır. Bunu da Allah'ın isimlerinden El Esmaül Husnadan anlamamız gerekir. Eğer Rabbimizi Doğru öğrenirsek, bilirsek, doğru anlarsak, hakkında doğru düşünür, doğru tefekkür ederiz. O zaman hiçbir şekilde Allah'a itiraz etmeyiz. Niye şu şöyle, niye bu böyle demeyiz. Evet bu bizi doğru imana götürür, bu da bizi doğru yapmaya götürür. Yok eğer böyle cahilce, bilmeden, anlamadan, işte ben iman etmişim tamamdır. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, cenneti de istiyoruz demek kimseye cenneti kazandırmaz. Allah ne buyuruyordu ayet-i Bütün ayetler tek bir ayet gibidir. Bir ayette bütün ayetler gibidir. Buyuruyor da ayet-i Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani mümin cenneti alırken malını canını Allah yolunda feda ediyor. Bu insana tuhaf gibi gelir. Gerçek manada iman etmeyene tuhaf gibi gelir. Niye malımı canımı verecekmişim? Böyle bir şeyi hayal bile edemez. Düşünemez yani. Bırakın vermeyi. Niye? Niye? Anlamamış. Bilmemiş. Allah neden malını canını istiyor? Bunu anlamamış. Çünkü Allah'ı anlamamış. Tanımıyor. Allah kulundan bir şeyi istiyorsa ondan bir şey almak için değildir. Allah vermiş ona. Ona vermek için istiyor. Vermek için. Onun için Resulullah Efendimiz vesselam ne buyurdu? Kızım Fatıma Sakın babam peygamberdir diye bana güvenme. Yarın kıyamet günü senin için hiçbir şey yapamam. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Herkesin o zaman nefsini Allah'ın elinden satın alması gerekiyor. Şimdiye kadar hiç mesela bunu hutbede, vaazda dinledik. Biri nefsini Allah'ın elinden satın almak ne demektir? Bunu izah etti mi? İçinizde bunu bilen var mı gerçekten? Resulullah Efendimiz bir şey söylemişse onu anlamak gerekiyor. Konuşan Allah'ın Resulü'dür. Konuşan kendinden konuşmuyor. Allah'ın kendisine vahyettiğini söylüyor o. Resulullah Efendimiz'in her hadisi mutlaka bir ayetin tefsiridir. Evet. Nefsini Allah'ın elinden satın almayan kurtulamıyormuş. Bunu senin yapman lazım. Baban peygamber de olsa sana yardım edemez dedi yani. Senin bizzat bunu yapman lazım. Evet. Nefsini Allah'ın elinden satın almak demek, nefsini Allah'a satmak demektir. Sahte olan benliğini Allah'a teslim edeceksin. Hakiki benliği Evet, alırsın Allah sana hakiki benliği verir fani olan dünyayı veriyorsun baki olan cenneti alıyorsun vermeden alamazsın yani hem dünyayı hem ahireti beraber isteyemiyorsun bunu esmaya nasıl bağlayacağız onu anlatacağım Allah ayet-i kerimede buyuruyordu İnsanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. Niye? Ahireti, dünyayı ahirete tercih etmiş. Dünyayı ahirete tercih edenlerin ahirette nasibi yoktur dedi Allah. Yani senin önce ahireti tercih etmen lazım. Dünyayı ahirete göre yaşaman lazım. Dünyayı ahiretin için yaşaman lazım. Eğer bir kulun hali, tavrı, hareketi Allah için olursa o ibadet olur. Mesela en basitinden biri yemek yerken, evet ben yemek yiyeyim, daha güzel ibadetimi yapayım, daha güzel çalışayım, ahiretimi daha güzel kazanayım dediyse onun yemek yemesi ibadettir. Çünkü niyeti Allah içindi. Allah için olan her şey abdiyettir, ibadettir. O zaman biri için eğer ahiret en önde değilse, onun böyle bir niyeti olamaz. Eğer niyeti dünya ise, dünyayı kazanmaksa, o dünya için onu yapıyor. Dolayısıyla dünya onun puti olur, ilahi olur, mabudi olmuş olur. Onun için ebediyen kaybetmiş olur. Eğer biri Allah'ı severse, dolayısıyla ahireti sever, dünyayı ne yapar? Ahireti için yaşar. Hayatını evet, Allah için yaşar, ahiret Allah için yaşar derken, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşar. Bunun olabilmesi için imanın olması gerekiyor. Yani senin Allah'ı her şeyden çok sevmen lazım, dünyadan çok sevmen lazım. Yetmiyor, kendinden, kendi nefsinden çok sevmen lazım ki iman etmiş olasın. Kendi nefsinden çok sevince ne yapıyorsun? Onu Allah'a teslim ediyorsun nefsini Allah'a teslim ediyorsun. Evet. Bu sefer Allah baki varlığıyla sana beka verir. Seni hakiki varlıkla varlıklandırır. Eğer bir kul bunu tadarsa, nefsini Allah'ın elinden satın alırsa ne olur? Gönlü cennet olur. Evet. Gönlü Allah'ın tecellisine hazır olur. Allah'ın tecellisini almaya hazır olur. Cemalini müşahedeye hazır olur. Nefsini satmış. Nefsini Allah'ın elinden satın almış. Evet, nefis insanın hakikati demek, özü demek. Allah'ın nefettiği ruh demek yani. Allah'ın sana nefettiğini Allah'tan alman lazım. Satın alman lazım yalnız neyi vererek satın alıyorsun sahte varlığını. Evet fani olan dünyayı verip nefsini Allah'ın elinden satın alıyorsun. Nefsini Allah'ın elinden satın alınca ne olur? Veli olursun. Allah'a dost olursun. Allah'ın bütün isimleri o Allah'ın sana nefettiği ruh da mevcut zaten. Hepsi açıkça çıkmış olur. Kamil insan hazreti insan olursun. Esmaül Hüsna'ya göre Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun.